Kavanozdaki Yıldız Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri Hazırlayan ve İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fethiye Ermin Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 94.9 Kavanoz'daki Yıldız Programı'nda sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Bugün üç kişiyiz. Ben İsmail, Haluk. Ben, ben Haluk. Merhabalar, Fethiye ben de. Ve Fethiye. E, üçümüz beraberiz. Onlar tatildeler. Ben İstanbul'u bekliyorum bu sefer. Mustafa da tatilde. Tatilden katılamadı o. <gülüyor> o prensip sahibi tatilci olduğu için katılmıyor. E, tatilde <gülüyor> iş yapmam dedi. <gülüyor> Biz de iş evet. yapmıyoruz. Aslında bu konuyu Mustafa'ya havale etmeye çalışıyordum. Bugün konuşacağımız konuyu ama kısmet değilmiş diyelim. Geçtiğimiz haftalarda Covid sonrası hayatı Yeni normali, yeni normalin getirdiği bizim perspektifimizde teknolojik alanda neler olduğuna dair sohbetlerimizi yapmıştık, yapmaya da devam edeceğimizi söylemiştik. Eğitimden bahsettik, müzik piyasasından bahsettik vesaire. Bugün de yine başka bir konudan bahsedeceğiz. Ulaşımdaki değişiklikler. Özellikle fokuslandığımız konu Özellikle büyük şehirde yaşayanların büyük şehirlerde yaşayanların tanık olmaya başladığı elektrikli su trafikte bolca yer tutuyor ee, ve herkesin de gülümseyerek izlediği, beğen, beğendiğini düşündüğüm bir ulaşım şekli gelişmeye başladı. Elektrikli olduğu için havayı kirletmediklerini düşünüyoruz. Çok sempatik gözüküyor. Tek kişinin ulaşımı sağlanabiliyor. Ee, bu salgın ortamında yan yana gelmeyi toplu taşımalardaki birlikte seyahatin yerine tek başına kısa mesafelerde özellikle ulaşıma yardımcı olabileceğini düşünüyoruz ve sempatiyle izliyorduk ama dedi ki biraz araştıralım bakalım ne var ne yok bunun altında ne oluyor bu çünkü ulaşım alternatifi olarak artık önümüzdeki yıllarda da çok fazla gündeme gelecek bir ulaşım aracı gibi duruyor. Salgından önce başlayan bir ulaşım sistemi ama salgın sırasında çok daha fazla dikkatimizi çekmeye başladı. Şimdi birazcık hava kirliliğinden bahsetmek istiyoruz. Salgınla hava kirliliğin bağlantılarından biraz bahsedeyim. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki salgının hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde çok daha etkili bir şekilde insanların sağlığını kötüleştirdiği ortaya çıkmış bu çalışmalardan mesela bir tanesi Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümünde yapılan bir çalışma. Araştırmacılar metreküp başına bir mikrogram ince parçacıklı PM 2.5 olarak bilinen partiküllerin artışının 1 mikrogram artışının COVID-19'a bağlı ölümlerde %15'lik bir artış yaptığını tespit etmişler. Normal sınırları Amerika'da metreküp başına 12 mikrogram. Dünya Sağlık Örgütü'nün standart söylemi 10 mikrogram, mikrogram yanlış söylüyorum deminden beri yanılmıyorsam mikrogram. İşte burada bu toplamdaki bu partikülün PM 2,5 isimli partikülün artışının çok yüksek bir oranda COVID-19 hastalığında ölümleri artırdığına dair çalışma yapıldı, sunuldu. Şimdi ulaşımda da zaten artık gerek toplu taşımda taşımada gerek Özel araçları kullanımda elektrikli araçlara ya da bireysel olarak elektrikli bisikletlere dönüşler yapılıyor yavaş yavaş. Bunların karbon emisyonları düşük ve hava kirliliğine ve küresel ısınmaya daha az yol açtıkları söyleniyor. Bu konuda çalışmalar devam ediyor tabii. Fethiye bir yandan itirazın var gibi başını sallıyorsun. Ben, ben bir ek, ek yapayım. Ee, bu sadece hani insan sağlığında COVID olduğunu zaman e, ortaya çıkacak hasarı artıran bir etkisi yok. Ya onun yanı sıra e, o partikülleri virüsün tutunarak daha uzun süre havada asılı kalması gibi bir opsiyon da yaratıyor galiba. Evet. Böyle bir çalışma, çalışma. Senin bahsetmiştim. Aynen. Bu tür çalışmalar da var. İ Ironik olarak. Salgın ortaya çıktıktan sonra Wuhan'da insanlar eve kilitlendikten sonra Wuhan'daki hava kirliliği görüntüleri de çok fazla ortalıkta dolaştı. Çok kısa bir sürede havadaki azot oranının nasıl çok azaldığını fotoğraflarla uygundan çekilen fotoğraflarla da izledik. Bu da enteresan bir durumdu. Ama bu sadece ulaşımla ilgili değil herhalde büyük fabrikaların üretime ara vermesiyle ilgili. Asıl olarak onunla ilgili tabii. Asıl olarak büyük fabrikalar ama yine de Özel araçların, trafiğin çok yoğun olduğu yerlerdeki araçların katkısının da az olduğunu söyleyemeyiz tabii ki. Tabii tabii. Onların da yüksek bölüm. Peki, elektrikli su bahsedeceğiz bugün dedik. 2018'de yaygın olarak değişik şehirlerde, dünyanın büyük metropol şehirlerinde kullanılmaya başlamış. Bu arada iki ayrı şekilde bahsedeceğiz elektrikli su Bir tanesi bireysel. İnsanın bisiklet sahibi olması gibi bir de dockless elektrik, elektrikli skuterlar değil mi? İstasyonsuz, ne demek? istasyonsuz <gülüyor> elektrikli skuterlar yani kimse sahip olmuyor elektrikli skuterlara. En yakın elektrikli skuteri uygulamalar cep telefonlarındaki uygulamalar vasıtasıyla bulup gerekli aplikasyonlar üzerinden gerekli uygulamaları yaparak ve dakikasına paraya ödeyerek ki İstanbul'da da artık yaygın birçok yerde tanık oluyoruz. Açılış parası ve her dakika başına para ödeyerek 10-15 dakikalık mesafelerde hesaplı olduğu söylenen ki bence hesaplı değil, bence pahalı. Yaptığım hesaplara göre gayet de pahalı. Fakat tek başına seyahat ettiği için insanların bir şekilde güvenli olduğunu düşündükleri uygulamalar var. Birisi elektrikli skuter'ın insanlar tarafından mülk edilmesi diğeri de bu tür uygulamalarla herkesin kullanımına açık ki daha önce Avrupa'daki örneklerine ben bisikletlerin bu şekilde uygulandığını, e, kullanıldığını görmüştüm. E, ayrıca arabalar da şimdi e, yapılabiliyor. Burada da var. Yani bir, İstanbul'da da var bisikleti, araba da. Bir karışıklık karışıklığı engellemek istiyorum. Biris yani insanların tek başlarına bir scooter edinmesiyle. Ee, bir skuturu kiralaması arasında özel ülkelerden fark yoksa şöyle bir fark var sadece birinde insanlar bireyler ötekinde şirket e, edilmiş oluyor dolayısıyla yine son derece piyasacı bir yaklaşım yani şey anlaşılmasın izleyicilerde e, kamu, hizmeti. kamu hizmetiymiş gibi ah, ah, ya da başka bir <gülüyor> Kesinlikle çok verdiği bir hizmetmiş gibi düşünmeyelim. Ama belediyenin verdiği bisiklet hizmeti var paylaşımlı bisiklet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Evet çok de. makul fiyatlar. Çok çok makul fiyatı kullandık bizde ve ee, bir de araba kiralamalar var. Çok yaygınlaştı o da sanıyorum bu pandemiyle hmm. beraber ama da yine özel şirketler. Peki bu elektrikli skuterlar o kadar gerçekten göründüğü kadar temiz ve faydalı mı acaba? Neler var? Biz e, süremedik. <gülüyor> Ben evet. şahsen e, her türlü denge gerektiren aleti sürme <gülüyor> özgürlüğüsü olarak <gülüyor> denedim. Bir kere çok büyük geldi bana. Yani daha biraz daha düşük boyda olsa falan kontrolü biraz daha kolay olacak gibi e, gözüküyor. Ya yani ben bisiklet kullanmayı da beceremedim için henüz. Ama ben bir biraz sorarım. daha iyi kullanıyorum evet, gerçi. Evet. Neyse. Ama bu sistemde tabi bu, bunu cevabını verebilmek için e, birazdan evet. değineceğiz herhalde. Bu karbon ayak izi yaklaşımıyla meseleye e, bulaşmak lazım. Yani iki tane şey var. Bir, e, bu tür aletlerin üretiminde ne kadarlık bir e, karbon ayak izi bırakılıyor? Kullanımı sırasında ne kadarlık bir karbon ayak izi? Mesela bir pil meselesi var orada. Evet. Pil, e, bugün, e, pil, pil teknolojisi tek başına. Önemli bir kirletici. E, bir de Kimi ikame ediyor? Yani ne tür şehir içi yolculukları ikame ediyor? Özel araba kullanımını mı? Yani bunu kullananlar artık özel arabayla çıkmaktan mı vazgeçiyorlar? Taksi kullanmaktan mı vazgeçiyorlar? Yani taksi durakta mı duruyor? Ee, i̇şte bunlar, bunların kullanımı arttıkça. Yoksa e, bisiklet kullananlar, yürüyenler, bisiklet kullananları ikame edemez de e, yürüyenleri mi? biz neden de demek istemiştik. Belki kişisel olarak oradan girmek lazım. Bir böyle bir program yapmayı düşünüyorduk birkaç haftadır aklımızdaydı. O bir görelim diye. bayağı bir vergilendirme ile beraber gündeme gelmişti. Genelde ben Üsküdar'da sağa sola giderken annemden beri her yere yürüyorum. çok uzak mesafelere hiç gitmedim. Gittiğim zamanı taksi kullandım. Toplu taşıma bilmekten hala çekiniyorum maskeyle olsa da. ...yani gitmek zorunda olmadım... ...evden yapabildiğim bir işim olduğu için şanslıyım. Onun da bütün ihtiyacım olan yerlere yürüdüm. Yürümenin yerine onu denemiştik biz de o gün. Vapura bir gidelim. Bir işimiz vardı. Belki bir erken vapuru yakalarız. Biraz daha hızlı olur. Bir de bunu denemeyi görelim diye denedik ama... ...iki durak... ya ...bir durak arası gidemedik açıkçası. Evet. Çok hızlı fren yapıyor vesaire. Gaz fren ayarı da biraz sorunlu. Belki iyi bisiklet kullanırım. Bana da boyu büyük geldi vesaire. Temiz gelmedi açıkçası. Ama... Aplikasyonu indirmek, açmak vesaire çok kolay. Ee, hemen denedik ve 5 dakika sonra bıraktık ve sanıyorum 6 lira bir giriş parası aldı. Evet. Dakikasına e, 60 kuruş alıyor. 9-10 liraya yakın bir para verdik. çok Hiç hiç gidemeden yani. <gülüyor> Akbil basmak 1.25, 1.50 hadi diyelim 2 lira. Vapur 50 kuruş. Bize hiç de uygun gelmedi açıkçası. Peki bu... Evet, bireysel deneyimlerimiz biraz farklı ama fiyat olarak uygun değil. E, fakat karbon ayak izi açısından önemli faktörlerden bir tanesi de gerçekten. Şimdi birincisi pili söyledik. İkincisi de neyin yerine ikame olacağından bahsettin Haluk. Hı. Fransa'da yapılan bir ankette eğer e, kültü sıkıntılı olmasaydı neye, neyi tercih ederdiniz ulaşım için diye sorulduğunda Elektrikli skuter kullananların %44'ü yürümeyi tercih edecektim diyor. Yani e, yürümek yerine skuter kullanmış. Bu zaten yine bir karbon salınımı demek. %30'u toplu taşımayı kullanacaktım diyor ki yine yapılan çalışmalar toplu taşımanın daha az, daha temiz olduğu yönünde veriler ortaya çıkarıyor. Sadece bu insanların sadece %8'i eğer skutur olmasaydı taksiye binecektim diyor sadece. Yani daha fazla kirletecektim Yani insanların sayısı %8. Doğal olarak da toplamda kullanım açısından kame olduğu diğer kullanım yöntemleri açısından çok parlak bir karbon ayak izi profili olmadığını düşünüyoruz. Bir de Ama eksik şey bilgi vermeyelim İsmail. Aynı yazıda BBC Future'dan aldığımız yazı bu. Ee, şehirlerin özellikleri ve kullanıcıların alışkanlıklarıyla beraber bunun farklılaştığını söylüyor. Ülkelerin, şehirlerin coğrafya özellikleri. Mesela Yeni Zelanda'da bunu kullanmasaydım arabaya binerdim diyenler %21. Chicago'da bunu kullanmasaydım arabaya binerdim diyenler %43. Portland'da Amerika'da %36. Yani Fransa özelinde bir şey olabilir, orada yeni olabilir vesaire. Daha yaygınlaşmasına ve daha çok çalışma yapılmasına belki şey yapmak, beklemek lazım, bakmak belki lazım ona. Belki de, evet. Tabii. Hiçbir şey yok ee, mu yok orada? Yok, zaten yani toplamda programın sonunda da ifade edeceğimiz gibi bir çok iyidir ya da çok kötüdür denecek bir durumda değil. Biraz tabii. süreç içerisinde neler olacağını da göreceğiz. Ayrıca şu anda bu araçların, bu skuter, skuterların pillerini şarj etmek için dolaşan, onları toplayıp şarj edilecek yere bırakan diğer araçlar hala fosil yakıt kullanıyor. İşin bir kısmı da bu. Ama bunun değiştirilmesi çok zor bir şey olmaz. İşte zor bir süreç olmayacaktır. Onlar elektrikli araca geçirdiler. Yine tartışılan konulardan biri de ömürlerinin bu cihazların, bu araçların ömürlerinin çok kısa olması. 3-4 aylıkmış ilk başladıklarında, Şimdi biraz daha dizayn, tasarım ve malzemeyi değiştirerek 1-2 yılla çıkarabilmişler. 1-2 yıl içerisinde, maksimum 2 yıl içerisinde kurdaya ayrılan skuturlarımız olacak ve belki de skutur mezarlıkları olacak. Ee, öyle gözüküyor. Evet. Ha, o yüzden fiyat o zaman niye yüksek anlaşılıyor. Hmm. Amortisman yüksek yani. Amortismanı e, yüksek olduğu için fiyatı yüksek. Çünkü büyük ihtimalle her ne kadar kenarında yerli, milli de yazsa ithaldir bu. İthal olduğu için döviz e, şokuna açık bir e, maliyetle karşı karşıyayız. Dolayısıyla e, yolculuk e, frekansının da düşünecek olursak fiyatlama bu, bundan dolayı yüksekte. Burada fiyat demişken bir şeyden daha bahsetmek lazım. E, bu bir ulaşım aracı. Top, yani sonuç itibariyle şehir ulaşımının e, mol, modlarından bir tanesi, tiplerinden bir tanesi. Fakat eğer böyle düşünecek olursak hiçbir şekilde regulasyona konu olmayan tek şey. Yani taksi fiyatları merkezi olarak belirleniyor. Hı hı. İşte e, otobüs bilmem ne fiyatları yine merkezi trafik komisyonundan belirleniyor. Burada herhangi bir otorite yok bunların üzerinde. Yani istediğine tutturabildiğine veriyor. İşte bu Covid dolayısıyla insanların e, yalnız seyahat etme eğilimleri arttığı için de bu fiyat esnekliğinin düşmesine neden oluyor. Dolayısıyla istediği kadar, yani beklediğinden biraz daha yüksek fiyat koyma şansına sahip olabiliyor şirket. O yüzden bunun bir rekabet açısından, rekabet kurumunun incelemesi lazım bence. Başlamışlar, başlamışlar incelemeye. Zaten bu yüzden bütün ülkelerde, hemen hemen bütün ülkelerde düzenleme yapılması gündeme geliyor iki e, ayağı var. Bir tanesi işte bu finans boyutu ya da doğru mu söyledim Haluk? Yani işte e, ücretlendirme, vergilendirme boyutu. Bir kısım da güvenlik boyutu. Önce güvenlik boyutundan biraz bahsedelim. Mesela pa Paris'te kaldırımlarda KUTR'ın kullanımını yasak. Yasaklanılmış. E, kullanımda fark edilmesi de. Singapur, Şangay tamamen yasaklamış. Neden olduğunu da bir söyleyelim. Çünkü yayalar ve özellikle engelliler için epeyce yani tekerlekli sandalyeyle hareket etme durumunda olan insanlar için birçok tehlikeye maruz kalmış bu insanlar skuturlar tarafından. Dolayısıyla bir eğer şeyse bisiklet gibi trafiğin bir ögesi olarak değerlendirilmesini sanırım düşünüyorlar Fransa'da. Yani o nasıl bisiklet yoldan gidiyorsa o da yoldan gitsin falan gibi. Evet, bayağı tehlikeli durumlar oluşmuş. Evet evet çarpışmalar kazalar oluyor. Evet. Dünyada geçtiğimiz sene yanımda konuştum. 30'a yakın ölümlü kaza gerçekleşmiş. Türkiye'de de vardı geçen sene bir tane. Şu andaki sayıya ulaşamadım ya da dikkatimi çekmedi. Ölümlü kazalarda gerçekleşiyor. Gerçi bu bahsettiğimiz arabanın scooter'lı yolcuya çarpmasıyla kaynaklanmış. Fakat diğer Ulaşım şekillerinde de var. Yok değil tabi. Bisikletlerde de bu olabilir. Bir bu güvenlik açısından nerede yol, yol, yol alacak skuterler? İşte yolda mı, kaldırımda mı? Nasıl bir düzenleme gelecek? Bunun tartışması yapılıyor. Bisiklet altyapısı sağlam olan Avrupa şehirlerinde bu konuda daha rahat olacaktır. Gördüğüm ülkelerde. Özellikle Berlin'de mesela her taraf bisiklet yoluyla döşeli. Doğal olarak da oralarda çok rahat olacaktır ama bisiklet altyapısı kurulmamış yerlerde yeni organizasyonların yapılması gerekebilir. Bu açıdan düzenleme yapılması mantıklı geliyor. Birçok spekülasyonlar yapıldı bu düzenleme lafı Türkiye'de de gündeme geldiği zaman ama şimdi biraz önce de bahsettiğimiz gibi hem ücret vergi vesaire açısından hem de trafikte sorucuna hızlı giden bir araçtan bahsediyoruz yani Normal yürüyüşten daha hızlı giden bir araç ve çarpma ve yaralama ihtimalde yaralanma ihtimalde az değil. Hızlı ve ağır yani ne bileyim o benim gördüğüm kadarıyla bir hayli hantal ve ağır bir metal gövdeye sahip o bir 20 kilometre falan hızla ulaşıyorsa ciddi problem oluşturabilir yayalar için. Yani bu durumda gerçekten her türlü açıdan düzenleme gerekiyor. Bir yandan da biraz önce senin bahsettiğin ücretlendirme politikası, işte ortak bir yerden mi belirlenecek ücretler, işte vergilendirme vesaire, bütün ülkeler için tartışma konusu. Bu sohbetteki bilgilerin çoğunu BBC Future'daki bir yazıdan aldık. Bunu da tekrar belirteyim biraz önce söylediğimiz gibi. Şimdi ülkelerde, değişik ülkelerde, değişik şekillerde davet ediyor. İngiltere'de 4 Temmuz'dan beri şu anda serbest, çok büyük bir düzenleme yok. Fakat deneme ve izleme halindeler. Sonuçlarına göre organize olacaklar. Avustralya aynı şekilde deneme ve izleme döneminde. İtalya biraz daha sahiplenmiş durumda olaya. İtalya hükümeti istasyonsuz skuterler için hükümetle beraber bir firmayla ortaklık kurmuşlar. Bunun organizasyonunu yapıyorlar. Bunlar büyük destek. Yarı kamusal yani değil mi? İşte bu durumda yarı kamusal oluyor değil mi? Roma Belediye Başkanı keza büyük bir destek veriyormuş. Bu ülkeler biraz daha hızlıca gündemlerini almayı düşünüyorlar. Finlandiya, İrlanda, Birleşik Krallık'ta özel skuter satışlarında çok arttığına dair bilgiler var şu anda ortada. Şimdi bir de sosyal açıdan da bir takım çalışmalar yapılmış. Sosyal açıdan yine de skuter kullanıcılarının maddi gelir seviyesi, Ortalamanın çok üstünde olan insanlar olduğu yine tespit edilmiş. Aslına bakarsanız yine de ortalama gelire sahip ya da ortalamanın altındaki gelire sahip insanlar için hesaplı bir ulaşım aracı olmadığı yine ortada. yüzde %65 kullanıcı erkek, %72'si beyaz ki bu beklenen şeyler bunlar zaten. Ve kullanıcıların gelir anketi yapılmış. Ortalama olarak kullanılan bir yılda 75 bin dolar, yani normal kazanılanın yaklaşık iki katı olduğunu söylüyor çalışma. Ortalama ücretin iki katı olduğunu söyleniyor, evet. evet. Ortalama gelirin de doğrusu iki katı olduğunu söyleniyor. Evet, yani e, sosyal açıdan böyle bir durum söz konusu hala yine de ucuz bir yöntem. Avrupa'da yok. da benzer bir e, şey var, gözlem var, anketlerde yine... %60 küsur erkek yüksek gelirli falan filan. Dolayısıyla bunun bir statüs sembolüne dönüşmek üzere olduğu da söylenebilir. Yani böyle takım elbise, sırt çantı ve skuter <gülüyor> insanlar yavaş yavaş öyle bir statüs sembolüne dönüşme ihtimali olduğundan da bahsediliyor gerçekten. Evet. Belki zaman yani içerisinde... <gülüyor> para, para kazanıyorum ama duyarlıyım çevresi moda, emoji vermek isteyenlerin çok tercih ettiği bir şey oldu söylüyorum. İyi Bu da güzel bir moda haline dönüyor çevreye duyarlıyım görüntüsü herhalde. F e, fena da bir şey değil aslında bir yandan da. İnşallah sadece görüntüde kalmaz. Ama uzun vadede bir takım uygulamalarla daha yaygın kullanımın ve daha faydalı, daha az karbon ayak ile ulaşımda alternatif olma ihtimalinin olduğu söyleniyor. Mesela yine telefonlarda kullanılan yol navigasyon e, aplikasyonlarına seçenek olarak eklenebileceği söyleniyor. Bir de uzun vadeli kullanımda özellikle toplu taşıma araçlarına ulaşım konusunda yine skuterların yardımcı olabilmesi söz konusu. Araba kullanmak yerine toplu taşıma merkezlerine, toplu taşıma istasyonlarına kadar Yine yardımcı olabilen, az karbon emisyonu salan bir ulaşım aracı olarak yine gündemde olabilir. Evet, bu haftalık programımızın sonuna geldik. Covid sonrası hayatın yeni normallerini, yeni normaller içerisinde gelişen teknolojik uygulamaların sohbetini yapmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda da yine aynı konularda sizlerle beraber olacağız. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışan arkadaşlara çok teşekkürler ediyoruz. Destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Hepiniz sağlıkla kalın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kavanozdaki Yıldız Bu günün penceresinden geleceğin ayak izleri. Hazırlayan ve sunanlar... ...İsmail Başöz, Haluk Levent... ...Mustafa Yılmazer... ...Ve Fethiye Er. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu... ...Akıllı Hayat 2030 sundu. Desteği için... ...Açık Radyo Dinleyicisi teşekkür ederiz. Hey friends at Extinction Rebellion, thank you so much for what you're up to. It's wonderful to be watching from across the Atlantic as you make sure that London comes to terms with this crisis, London, all of the UK and increasingly all of the world. Everybody's paying attention. Everybody's inspired. Um, you put your finger on the key issue of our time and put it on in a way that makes people notice. And I got to say, I'm personally awfully grateful. You know, there were a lot of years when uh, I felt pretty lonely in this climate fight. I, I wrote the first book about it all 30 years ago, and there were times when I just felt like it was you had one of those nightmares and hey yok olmuş insanız dostlar girişiminizden dolayı size pek çok teşekkürler herkesin dikkatini çektiniz herkese esin verdiniz çağımızın temel meselesine parmak bastınız ve bunu herkesin dikkatini çekecek şekilde yaptınız. Yürüyelim arkadaşlar. İklim krizi üzerine dünyadaki ilk popüler kitabı 30 yıl önce yazdığından bu yana iklim adaleti mücadelesini kesintisi sürdüren yazar, aktivist ve akademisyen bir McKibben, Extinction Rebellion Hareketi'nin sivil ithalsizlik eylemlerini okyanus ötesinden coşkülle selamlıyor. Açık Radyo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 Pazartesi günleri 10.30'da Açık Radyo'da.